İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhaba. Günaydın Hoş hocam. Geldin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Can. Bugün biraz erken aldık. Ki evet. Sonradan Madrid ile Gündemde biri. yoğun, sıkışık. Onun için sürede sınırlı galiba. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bu haftanın karikatür seçkisini anlatmaya çalışayım. Lütfen. Ama her hafta bu kadar erken kalkmamunu söyleyeyim. Yani, tamam. <gülüyor> Neden? Yani istediğiniz zaman kalkabilirsiniz. Sizi zorlamıyorum. <gülüyor> tamam, teşekkürler. Şimdi önce insan hakları gününden başlamak istiyorum. Yarın yani onarladık insan hakları günü. ...bu insan hakları evrensel bilgilerisi... ...bundan tam 71 yıl oluyor. 71 yıl. Evet, evet 10 Aralık 1948'de kabul edilmiş. Ee, o günden beri her yıl 10 Aralık'ta... insan Hakları Günü e, kutlanıyor. Ankara'da da... ...tam 14 yıldan bu yana... ...Nizih Karikatür Vakfı var. Hmm. Barolar Birliği ile... E, ...büşterek... E, ...tam da 10 Aralık'a denkelen tarihlerde... ...bir insan hakları... ...hem e, sergisini... ...düzenliyorlar Barolar Birliği'nde... ...hem de e, bu konuda bir... E, ...albüm yayınlıyorlar... ...bunu da 14 yıldır... E, ...istikrarlı bir şekilde sürdürüyorlar... E, ...Barolar Birliği başkanları değişse de... E, ...durum e, değişmiyor... ...çok da güzel bir külliyat oluştu... E, ...bu konuda... ...bu seneki e, konu... E, ...temel hak ve özgürlüklerdi... ...evet bildiğim kadarıyla da şeydir... ...değil mi yani... ...en temel hak işte yaşama hakkıyla başlar... ...insan hakları evrensel bildirgesi... ...bir de ifade ve düşüncesini anlatma özgürlüğü. Evet. ...ikinci temel taşı. Sonra da en sonlarda bir yerde karikatürcü hakları geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> karikatürcü <gülüyor> ve radyocu hakları. Evet, evet, o radyocu hakları daha yukarıda galiba. <gülüyor> e, bu senede bu sergiye dönecek olursak... 16 tane karikatürcü... E, ülkemizden çağrılıydı. Hemen hepsinde birbirinden güzel, anlamlı e, e, karikatürler çizdikler. Ben bu 48 karikatür arasında e, bu serginin düzenlenmesine epey emeği geçtiğini bildiğim e, Ankara'da e, genç bir karikatür ustası var Emre Yılmaz. Onun hoş bir karikatürünü anlatmak istiyorum ilk olarak. E, karikatür çok basit. Ee, yan yana dizilmiş farklı renklerde beş tane hububat çuvalı görüyoruz. Hani çarşıdaki hububatçılarda olur ya böyle, böyle çuvallar. Üzerleri de açıktır, böyle ağızları açıktır. Ya üstlerinden de bir etiket çıkar. E, fiyatıyla ve ne olduğuyla işte fasulyesi, fasulye ne bileyim buğdaysa ise falan diye yazar orada. E, şimdi soldan sağa bu etiketleri hmm. okuyalım bu renkli çuvalların. En soldaki, soldan başlayalım sağdan mı? Yok soldan. soldan. Kesinlikle. Kadın hakları. Kadın hakları evet. E, beş lira kilosu. <gülüyor> Şimdi onun bir yanında sağa doğru gidiyoruz. Çocuk hakları o biraz artıyor. Fiyatı artıyor nedense. Evet. Daha mı zor bulunuyor yoksa daha mı kolay bilemedim. 10 lira onun fiyatı. En pahalısı insan hakları. O 20 lira. Kilosu ondan sonra da hayvan hakları iki liraya düşüyor savunma hakkı var dört lira falan filan yani e, bazıları sudan ucuz hakikaten evet. kara cuma indiriminde koyarsak belki de e, bunları Hiç yarı ooo. fiyatına alabiliriz evet şimdi e, Emre Yılmaz'ın bu kilosunu beş liradan pazarladığı kadın hakları gününü de geçen perşembe günü beş Aralık'ta kutlamıştık. Evet. Hala da kutluyoruz. Cumartesi Dün. de kutladık. 5 Aralık'ta <gülüyor> Türkiye'de, Dardosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların seçilme hakkını verildiği gün olarak geçiyor evet, efendim. Evet. Onu tekrardan Onun için kutlatalım. biz kutluyoruz zaten. Lastesis evet. protestosuna da polis müdahalesinde evet. 7 kişi gözaltına alındı onu da söyledik. Darp var. Bu arada 5 Aralık'a dönmek istiyorum. Çok güzel bir karikatür yayınlanmıştı bir e, Danimarka gazetesinde 1900 30'larda onu alamadım maalesef ama e, böyle gıptayla bize bak e, şey e, haberi okuyan Danimarkalı kadınlar yani Türkiye'de seç, seçilme seçme ve seçilme hmm. özgürlüğü diye e, nereden nereye geldik Evet e, pazar günü çok enteresandı e, Bu arada e, İçişleri Bakanımız da açıklamış e, 299muş şimdiye kadar öldürülen kadın sayısı ...yıl içinde, hmm. bu yıl içinde... ...geçen seni biraz aşmışız... ...geçmişiz... ...bu orduda evinin önünde... E, ...öldürülen o psikopatın öldürdüğü... Hmm. E, ...Ceren Özdemir... E, ...bu 299'a giriyor mu... ...yoksa 300'ü mü tamamlıyor bilemiyorum... ...5 lira... ...5 lira... evet ...5 lira... Maalesef bu cinayetle ilgili çok sayıda karikatür <gülüyor> çizildi hafta içinde. Ben e, yine Ankara'da bir e, yaşatım e, karikatürcü Ali Fuat Süer, e, onun karikatürünü aldım. O da sosyal medyada oldukça aktif ve üretken bir e, sanatçımız. E, karikatür çok yalın fakat bir o kadar da sert. Simgelerle hmm. oynamayı seviyor Ali Fuat Süer. E, erkek cinsiyetini temsil eden o Mars simgesi vardır. Evet, ee, ...yuvarlak bir şey. daire... E, ...sağ üst ucundan da bir... ...ok çıkar. E, nedense kadın cinsiyetine simgeleyen... ...Venüs genellikle kırmızı oluyor. E, normal ama değil mi? Evet. Yani Mars simgesi de mavi oluyor. Evet. Ali Fuat e, Süyer de... ...erkek simgesini mavi renkte çizmiş. İçine de düşey çizgiler çekmiş. Tıpkı bir hapishane hücresinin... ...parmaklıkları gibi. Tabii parmaklıkların ardına da... ...birini koyması gerekiyordu. Kimi koymuş? E, bir kadın... <gülüyor> evet. Ee, yani erkek simgesinin içine hapsedilmiş olan bir kadın. <gülüyor> çok, ee, bir... çok mutlu görünmüyor. Ee, elbette. Elbette. Fakat yani birkaç kalem darbesiyle pek çok şey anlatıyor bu karikatür. Evet. <gülüyor> ee, fakat ne yazık ki işte bu cinayette, bu karikatürde her şeyde su gibi... Gidiyor zamanla unutuluyor. Evet. Ama müsaade ederseniz bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, bugünkü gazetelere yansıyan kısmıyla Cumhurbaşkanı'nın Müslüman dünyasından herkese özeleştiri yapması gerektiğini söylemişti zekat konusunda. Ben de bugün bu özeleştiri konusuna taktım kafayı. Evet. Ee, yönlendirdiğimiz daha doğrusu bizimle paylaştığınız şey, karikatürlerden hiçbiri kadın çizerler tarafından. Kalem alamamış durumda gibi duruyor. Aynı zamanda burada karikatör tarafından konuşuyoruz. Hayır, yani hay tezi hemen hemen itiraz ha, ediyorum. Sıradaki yani? karikatürü bir beni dikkat edin. Evet, çizdi yani kadın mı? Tabii evet, ki tamam, dilerim o zaman geri alıyorum. Yani, Ama e, biraz son, be, önceki e, kitap e, kitaptan he, bahsediyoruz. Hemen, Kitapta da sadece bir tane kadının şeyi var, karika, var. E, yani, evet. Kadın karikatüristin şeyi. Aslı Alper'in. da buradan günaydın diyelim. Fridays for Future hareketini Ankara'da da destek veren isimlerden bir tanesi. Onu da bir gün konuk edeceğiz e, sözü var. Ne güzel. E, bir gün buraya konuk edeceğiz Aslı'yı. Aslı'ya merhaba diyoruz. Günaydın. E, yaptım özel kusura bakmayın. Yok ne demek her zaman eleştirilere bütün eleştirilere kapımız açık hatta isterseniz ben programı bununla benim adım İzel biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> Hadi bakalım <gülüyor> uzatmayayım <Peki. gülüyor> Şimdi e, Benetik Sampo İsviçreli bir karikatürist ama Fransa ile ilgilenmiş. Fransa'da e, Kara Cuma'dan e, sonra bir de Kara Perşembe yaşandı geçtiğimiz hafta. Kara Perşembe. Büyü, Kara Perşembe büyük bir, çok büyük Grev, hayat durdu hayat durdu felaket bir şey ve bunun çıkış noktası da aslında emeklilere düzen emekler için düzenlenen bir e, vergi reformuydu e, iş emeklilerden başladı yani yani e, ve e, Benedikt Sampo da bunu çok güzel yakalamış. ...parkta bir bank çizmiş, bildiğimiz böyle sıradan bir park ve tahta bir bank var. Bankın etrafında da onu çevreleyen güvercinler var. Bolca güvercin, banka doğru bakıyorlar. Neye bakıyorlar bankta? Bankta oturan kimse yok. Onun yerine bir pankart var. Pankartta da <gülüyor> emeklilik revi yazıyor. Yani, <gülüyor> emekliler grevde. Emekliler grevde. Gariban <gülüyor> güvercinler de yemsiz kalmışlar. <gülüyor> emekliler ne yapar? Güvercinlere yem verin <gülüyor> evet, abi. Evet, öyle. Ee, güzel hoş, bir karikaten. beni gülümseten bir karikatürdü. Ee, onun için almak istedim. Ee, cana da kapak oldu. Böyle bir e, katık karikatürü. Evet, Kadın tarafından çizilmiş bir karikatür. Ee, şimdi daha ciddi konulara e, geçmek için Fransa'dan Avustralya'ya e, Uçmamız gerekiyor. Evet. Orada e, şu ara büyük bir felaket yaşanıyor, evet, yangın gerçekten yanıyor, Cevir cevir yanıyor ülke, her taraf New South Wales şey başta olmak üzere iki eyaletin. Ben, ben yani. bu haberleri hep şeyden açık radyodan duyuyorum. Ee, o, o... Uydurmadır, aldırma. Hiç şey olmuyordur. Fox değil mi? Sahte haber onlar. Evet, aldatmaca. Yani evet. Gerçekten ben e, bu konuda karikatür aradım. Sonra şüpheye düştüm kendi kendime şüphe yani niye ee, yok haber var mı diye baktım haber de yok ee, çok az haber var yani evet e, Sidney'e yaklaşmış e, dört bir yandan 150 yerde çıkan yangın Sidney'i kuşatmış işte dumanlar artık Sidney'i e, boğacak duruma gelmiş falan filan fakat bu konuda maalesef karikatür bulamayınca e, aklıma birden geçtiğimiz Ekim ayında bir Amerikalı karikatürist o da büyük bir usta. Jim Morin'in çizdiği bir karikatür geldi. Evet, e, bu Jim Morin'in karikatüründe bol bol alev var. Hakikaten e, yani e, o, kadar, o kadar alev çizmiş ki adam karikatürün kendisi bile neredeyse tutuşup <gülüyor> alev evet. alacakmış gibi e, görülüyor. Alevlerin üzerinde de bir yazı okunuyor. Climate change yani iklim değişikliği. <Gülüyor> ee, öte yandan e, karikatürün hemen sağ alt köşesinde tipik bir küçük Amerikan ailesinin evi var. Amerikalı olduklarını da evin önündeki o bayrak direğinin asılı Amerikan bayrağından. <gülüyor> ...anlıyoruz... ...dalgalanıyor... ...evin yanında küçük bir otomobil... ...demek ki orta hali bir aile... ...soldan gelen alevler o kadar yaklaşmış ki... evde neredeyse yandı yanacak... ...fakat evin içindekileri göremiyoruz... ...ne söylediklerini... ...sadece konuşma balonundan... ...duyabiliyor, okuyabiliyoruz... ...şöyle diyor içerideki kişi... ...ya neden tahliye edelim ki... ...bu yangın bir hoax, bir aldatmaca... Um, ...evet... <gülüyor> Yani ne kadar uygun düştü <gülüyor> değil evet, mi bu yani karikatür? Müthiş. Ve Avustralya'da da başbakan Jim Morrison, şey, Scott Morrison Jim Morrison beni andı. Evet. <gülüyor> Ona da bir günaydın diyelim. Da, <gülüyor> Artık çalarız diye. değil mi? <gülüyor> çalarız. Şey diyor yangınlarla hiçbir alakası yoktur bilimsel olarak e, küresel ısınmanın filan diyor. Yani yok böyle bir şey demiş. Yalnız söndürülemeyecek kadar büyük. New South Wales ve Queensland eyaletlerinde büyük Sydney alanı yani şehir alanı geçmiş durumda. Evet. Sydney'nin bütün ilini geçmiş durumda. Yüzden fazla yangında haftalarca daha yanacak diyorlar ve daha üstelik de yaz mevsimine yeni girdi. Yani. İllüzyondur. İllüzyondur. İnanmamak lazım. Evet. evet. Şimdi e, son iki karikatür e, bu iklim krizine e, aldatmacadan e, geçiyoruz. Madrid'de e, başlayan COP25'e e, ki biraz sonra konuşacağız. Evet, evet. evet Ümit Şahin'e bağlanacaksınız. Evet. Onun için bizim de program e, öne alındı. Ben de kısa keseyim. İki karikatür i̇şte. seçtim. Bu iki karikatür seçmemin nedeni ikisinin birbirlerinden çok farklı olmaları. İlkini Financial Times çizleri Ingram Pin gerçekleştirdi. Başlığı da Acil Emisyonlar. Karikatürün solunda kalabalık eylemcileri ellerindeki pankartlarla yürüyüş halinde görüyoruz. 500 bin kişiden fazla bir evet. yürüyüşçü eylemci varmış Madrid'de. Ee, sol tarafta ise işte o eylemcilerin yürüdükleri tarafta üç tane e, baca görüyoruz. Hatta surat şeklinde çizmiş. def santral bac bacası bunlar. Ee, ve onların arkasında da dumanlar içindeki sanayi tesisleri var. Korkmuş, ee, dumanlar için. gökyüzünü kaplamış. Bacalara doğru yürüyen eylemciler. E, onların üstüne de duman çökmek üzere. Yani kimse kızmasın ama bu karikatür bana nedense Don Quixote'un değirmenlere karşı o amansız savaşından sattı biraz. Hmm. Fakat bu defa Don Quixote'lar biraz daha kalabalık ve azimliler gibi. Son karikatüre hemen geçiyorum... MW Cartoons diye imzasını atıyor. O karikatür de pek iç açıcı değil maalesef. Fakat çok güçlü ve çok güzel bir karikatür. Onun için haftana karikatürlerini almak istedim. Karikatürün arka planında yükselen okyanus sularının dalgalarında salınmakta olan bir saksı var. Saksıda yaprakları tamamen kurumuş bir küçük çam ağacı. Yani yılbaşı ağacı aslında. Çünkü üzerinde de süsler var. Yılbaşı süsleri. Bunlar da aşınmış. Birinde bu yılbaşının süslerinin birinde Paris 2015 yazıyor Diğerinde de Katowice 2018 En önde yine Dalgaların içinde bu Yüzen bir başka Daha büyükçe bir yılbaşısı var O daha yeni pırıl pırıl parlıyor Parıltısı sönmemiş Sönmeyecek onun üzerinde de Kopi 25 Şili Madrid 2019 yazıyor Zaman kaldı mı? Bizim zamanımız Kaldı mı? Bilmiyorum ama Onda zaman gösterecek Hemen bir karikatür seçelim mi? E ee, ben Ingram Pini seçtim. Ingram mi seçtiniz. Ben de Benedikte Hanım'ı seçtim. Madem <gülüyor> kapaklıyorsunuz diyorsunuz. Azındıkta kaldın yine. Siz de mi? Ee, Kim? ya hayır ben, seçiyorsunuz? Ben çuvalları seçiyektim. O zaman ee, çuvallara se geçelim. Selahattin'e de soralım ya. 3 diyor Selahattin. 3. Yani Benedik'te. De... Hayır yangınları seçti. Ben, yangınları... Yangınlar mı? Yok Benedik. Yok, Benedik. Benedik. Şey, Benedik Grev, emekliler grevi. O, o zaman emekliler grevi kazandı. O Peki. zaman kim kazanmış oluyor yani? Kadınlar. Sahne? Kadınlar. Yani? Can. Evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Can Tombik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim efendim. <gülüyor> tamam önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi haftalar <gülüyor> diliyorum. <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri.